Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatun. نحن نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. من شبهنا إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا هاني إذا هاني سلبي شيء فاسا. بуйر إن شاء الله. حسنا. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uymak isteyen kişi şunu bilmesi gerekiyor. Şunu bilmesi gerekiyor. ile ilgili sünnet üç çeşittir arkadaşlar. ile ilgili sünnet üç çeşittir. Birincisi nedir? Allah'ın isim, zat ve sıfatlarıyla ilgili olanlar. Allah'ın isimleri, zatı ve sıfatlarıyla ilgili olanlar. Birinci bölüm bu. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri ve ashabıyla ilgili olanlar. Ahidenin ikinci bölümü. Ve üçüncüsü, Müslümanlar ve onların dünya ve ahiretiyle ilgili olanlar. Şimdi, Allah'ın izniyle biz bunları kademe kademe işleyeceğiz. Bir, bir derste üç durumu işlememiz mümkün değildir. Onun için Allah izniye bunları şeyh İslam İbni Teymi'ye bunları özetlemeye çalışmış. Biz de bu şekilde vereceğiz. Şimdi önce birinci çeşit olan sünnete bakıyoruz. Akait ile ilgili sünnet. Birinci çeşit. Arkadaşlar, Allah Azza ve Celle öyle isim ve sıfatlara sahiptir ki bu isim ve sıfatların tamamı kadimdir. Kadim. Ve gayri mahluktur. Yani ne demektir bu? Kesinlikle evvel ve ahirdir. Bu sıfatlar, onunla beraber bu isimler Zatı gibi, evvel ve ahirdir. Onunla beraberdir, ondandır. Ve aynı zamanda mahluk değildirler yani. Sonradan yaratılmış şeyler değildirler. Kur'an bunları zikretmiş. Ve Peygamber aleyhisselamın onlarına, onların hepsini ashabına, yani o isimlerle, sıfatlarla ilgili bütün bilgileri ashabına haber verdiği Güvenilir raviler tarafından nakledilmiştir arkadaşlar. Güvenilir raviler tarafından. Bu ravilerin bir takım çevreler tarafından inkarı yani Bukhari ve Müslümin ve başka ravilerin hiçbir şekilde bizi alakadar etmez. Bu onların kendi sapıklığıdır. Ya tövbe ederler ya da Allah onları helak eder yani. Güvenilir eleştirmenler, güvenilir olanlar eleştiride güvenli olan alimler bu rivayetlerin sahih olduklarını bildirdiler. Kur'an da onların doğruluğuna delalet ediyor. Şimdi buna göre, Allahu Azze ve Celle, öncesi olmayan evveldir, sonrası olmayan ahirdir, ortağı bulunmayan eheddir, varlığının öncesi olmayan kadimdir, hiç kimseye ihtiyacı olmayan samettir, Kerem'i bol Kerindir, Kerim'dir. Her şeyi bilen alimdir. Her, her bir suçluya ve zalime cezasını verecek güçlü olduğu halde onlara yumuşak davranan halim, Halim'dir. Pek yüksek olan Ali'dir. Her şeyin büyüklüğüne şahitlik ettiği arzimdir. Dinlediği kulunun şanını yücelten ve pek yüce olan Rafi''dir. Ve şanı büyük olan Mecid'dir. Şiddetli bir çarpması vardır. Ondan Allah'a sanırız. Mahlukatı hiç yoktan ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan ve onları yok ettikten sonra tekrar diriltecek olan O'dur. Dilediğini yapandır. Çok güçlü olan kavidir. İstediğini istediği gibi yapmaya muhtedir olan Kadir'dir. İstemediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mani'dir. Ve dilediğine yardım eden, onu başarıya uğraştıran Nasır'dır. Bakın arkadaşlar, zatına benzer hiçbir şey yoktur Allah-u Teala'nın. Onun zatına benzeyen hiçbir şey yoktur. Ne isimlerinde, ne sıfatlarında, ne de zatında. O işitendir ve görendir. Vesair isimleriyle, bütün bu isimleriyle, nefs, bakın buraya çok dikkat edin, bize bildirilen bu isimleriyle beraber, esma Hüsna ile beraber, Allah Teala'nın bildirdiği gibi nefsi vardır. Bize benzemez. Kendisinin şanına yakışır şekilde. Kendisinin bildiği şekilde. Celaline yakışır şekilde. Vechi vardır. Yani yüzü vardır. Yine bizim yüzümüze benzemez. Lakin kendisinin bildiği kendisinin bildiği ve kendi celaline yakışır şanına yakışır şekilde. Ayn gözü vardır. Gözleri vardır yine kullarına benzemez. Kendi şanına ve celaline yakışır şekilde. Kedem, yani ayağı vardır aleyhissalatu vesselam onun için cebba, e, cehennem o gün doymak bilmez. Sonra cebbar olan Allah ona ayağını basar da o katlanır ve yetişir yetişir yetti yetti demeye başlar. Onun ayağı vardır fakat kullarına benzemez. Şanına ve celaline yakışır şekilde yed, eli vardır. Yine kendisine yakışır şekilde, kullarıma benzemez. Leysake şey şeyun. Bazı insanlara ne oluyor da, bazı insanlara ne oluyor da, allah Teala'nın isim ve sıfatlarında tevhile kayıyorlar ve onları kendi manalarının dışında açıklıyorlar. Kim onlara bu yetkiyi vermiş? Allah kendisi bunu söylediği halde kim onlara bu yetkiyi vermiş de hayır bu Allah'ın gözü yoktur, kastı şudur. Allah'ın yüzü yoktur, kastı şudur. Ayağı yoktur, kastı şudur. Eli yoktur, kastı şudur. Haşa ve Allah ve Resulü var dediği halde onların yok demesini bir düşünün. Fakat eyşinad ve cemel, Ashab-ı onlar, Ashabetleri ve ilkleri, o kurtulanlar nasıl kurtulduysa biz de öyle kurtulacağız. Onlar ne diyorlar? Bunlar Rabbimizin bilgisi dahilinde kendisinin bildiği gibidir. Bizim bu hususta herhangi bir bilgimiz yoktur. Biz bunları geldiği gibi kabul eder ve üzerinde konuşmayız. Neden Allah'ın görmesine, duymasına, ilmine, iradesine ya yani bu kullara benzetmek olur, bunu şöyle açıklayalım demiyorsunuz da niye getirip de işte yüzünü, elini, ondan sonra ayağını açıklama gereği duyuyorsunuz. Eğer derseniz ki, eğer derseniz ki, eğer yüz kulda vardır, işte kula benzetmek olur, işte ayak kulda vardır, kula benzetmek olur, göz kulda vardır, kula benzetmek olur. O zaman ben de dönüp onlara şöyle derim diyor İptimiye. E kulda da ilim vardır, kulda da işitmek vardır, kulda da görmek vardır, kulda da irade vardır. O zaman sen şimdi ne yapmış oluyorsun? Niye bunları üzerine tevil yapmıyorsun ya diğerine tevil yapıyorsun? Hiçbir şey söyleyemiyorlar. Allah'ın ilmi vardır. Nazarı var, bakması vardır. Semi vardır, işitmesi vardır, basarı vardır, her şeyi görmesi vardır, iradesi vardır. Bir şeyi istemesi vardır. Meşiyeti vardır, bilemesi vardır, rızası var, gazabı var, muhabbeti var. Hatta dahk, gülmesi vardır Allah-u gülmesi. O gülme kendisine yakışır şekildedir. Bizim gülmemiz ağzımızdaki dişleri gösterecek şekilde ağzımızı yan tarafa doğru Açmamızdır. Gülme bizi böyle, bizde böyledir. Ama Allah'ta bilmeyiz. Kendisinin bildiği gibidir. O yüzden. allah Teala kendini övmüştür. İstihya. allah Teala hayal eder. Onun hayası kulların faalisi gibi değildir. Mesela hadis şudur. Bu halde geçer. Allah-u Azze ve Celle kendisine dua etmek üzere ellerini kaldıran, ellerini gökcüne doğru kaldıran ve ondan isteyen kulunun ellerini boş çevirmekten hayal ederdi. Mesela gayreti vardır. allah Teala kıskançlığı vardır. Nedir o? allah Teala asla ortak tanımaz. Kendisi gibi başkasının sevilmesini asla hoş karşılamaz ve razı olmaz. Keraheti vardır mesela. Hoşlanmaması vardır allah Teala'nın. Yine kab, bast yani da daraltması ondan sonra geniş tutması vardır. Korp vardır. Yani ona yaklaşmak bir haktır. Onun da kuluna yaklaşması bir haktır. Mevkiyet, uluv, uluv, yüce olma, her şeyin üstünde olma, bu ona ait bir e, sıfattır. Kelamı vardır, selamı vardır, kavlu vardır, sözü vardır, seslenişi, nidası vardır, tecellisi vardır, likası vardır. Yani onunla kavuşmak haktır. Nuzulu vardır. istivası vardır. Bütün bu sıfatlarla Allah'ın gökte oluşu, arşının yaratılmışlarının dışında oluşu haktır. Dört mezhep imamı da böyle inemiz. O dört mezhep imamına e, uyduğunu söyleyenleredir sözüm. O dört mezhep imamı da bu akda üzerindedir. Bakın İmam Malik, Allah göktedir, ilmi ise her yerdedir. Allah göktedir, görmesi her yerdedir. Allah göktedir, işitmesi her yerdedir. Yoksa Allah haşa ile her yerde değil. Yani. Abdullah İbni Mübarek, Tabi'nin büyük alimlerinden, Rabbimizi yedi göğünün fevkinde, arşının üzerinde ve yaratılmışlarının dışında biliriz dedi. Rabbimizi yedi göğünün dışında, yedi göğünün fevkinde, üstünde, arşının üzerinde mahluklarının dışında biliriz. O asla mahluklarla beraber değildir zatıyla harşan. Yeri işaret ederek, yeri işaret etti, ve dedi ki cehmilerin dediği gibi o buradadır demeyiz. Allah Allah. Sapık cemiyenin dediği gibi yeri içeriden o buradadır demeyiz. Çünkü cıhlek var o her yerde. yerdedir, yukarıdadır, aşağıdadır, sağdadır, soldadır, her yerde. Sufyan es-Sabri, rahime Allah. Ve huve me'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ayetinin tefsirinde ne diyor? Yani onun ilmi sizinle beraberdir. Demiştir. İmam Şafii ne dedi? Bakın İmam Şafii Rahimallah. O kendi göğünde, arşının üzerindedir. yarattıklarına dilediği şekilde yakın olur. Demiştir. İmam Şafii. İmam Ahmet Rahimallah Rahimallah o arşı üzerine istiva etmiştir ve her yeri bilmektedir. O her gece dilediği şekilde dünya göğüne nuzul eder. Dilediği şekilde. Kıyamet günü dilediği şekilde yine kullarına iner. Kürsünün üzerine çıkar. Arş ve kürsüyle onlar hakkında valit olan ayet ve haberlere iman edilir. Bunların üzerinde herhangi bir bunların üzerinde herhangi bir açıklamada bulunulmaz. Hocam el-Uma bakın, er el risaleye bakın. İmam Şafi'nin el-umuna bakın, el bakın. İmam Şafi'nin e, fıkıhtan başını kaşıracak zamanı olmadığı için, Allah kendisine mehatir ve rahmet eylesin, e, akideyle ilgili bir kitap yazma işi işte bugün insanları e, onun üzerinde bulunduğu akideden uzaklaştırmıştır. Yani. Yine İmam Ebu Hanife, fıkhul ekberinde bunları bu şekilde söyler. Her kim Gökte Allah yoktur derse kafir olur diyor İmam Ebu Hanife. Nerede? Fıkhul Ekber'de söylüyor bunu. Demek ki dört imamın afilesi de bellidir. Onlar ashab-ı kiramın, sahabenin üzerinde bulunduğu afide üzerinde e, sabittirler. Yine güzel söz ona çıkar. Meleklerle ruh ona yükselir. Adem'i elleriyle yaratmıştır. Çünkü şöyle dedi Allah şeytana. Ey iblis, iki elinle yarattığıma seni secde etmekten alıkoan şey nedir? Kalemi, adın cennetini ve tuğbe ağacını elleriyle yaratmıştır. Hadislerle sabittir. Tevrat'ı da elleriyle yazmıştır ve iki eli de sağ eldir. Bunların hepsi hadislerle sabittir, sayı hadislerle sabittir. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah dört şeyi elleriyle yaratmıştır. Kim? İbn Ömer radıyallahu anh. Yani Hz. Ömer'in oğlu dört fakih sahabeden biri olan Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh. Allah dört şeyi elleriyle yaratmıştır. Adem Aleyhisselam'ın arşı, kalemi ve arşı cennetini. Diğer yaratıklara gelince onlara on demiş. Onlar da olmuşlardır. Allah vahiy yoluyla dilediği şekilde konuşur. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah'ın benim hakkımda metlu bir vahiy indireceğini tasavvur etmiyor ve kendimi buna bayırdım. Ama hamdolsun ki bu oldu. Allah yedi kat üzerinden Ayşe radıyallahu anha'yı temizlemiştir. Buradan şiaya da duyurulur. Yazıklar olsun onlara. Onlar Allah'ın temizlediğini kirletmek istiyorlar. Ama asla kirletemeyecek. Çünkü Allah Allah'ın temizlediğini kirliliğe kirli, çıkaramazsın. Kur'an, bütün yönleriyle indirilmiştir ve yaratılmış ve mahluk değildir. Yaratılmış tek bir harfi yoktur. Allah'tan başlamış ve ona dönecektir. Abdullah İbni Mübarek demiştir ki, Kur'an'ın bir harfini bile inkar eden kimse küfre girer. Biri Kur'an'dan tek bir lam harfi için, bunun Kur'an'dan olduğuna inanmıyorum dese kafir olur. Peygamberlere indirilen yüz ve dört kitaptır. Allah'ın kelamı yaratılmış da değildir. Ahmet bin Hanbel Rahimallah şöyle dedi. Levhi mahfuzda olan, mushafta olan, nasıl okunur ve nasıl vasf edilsin insanların tilaveti Allah'ın kelamıdır. Ve onun kelamı yaratılmış değildir. Bukhari şöyle dedi. Mushaftaki Kur'an'dır ve kişilerin göğüslerindeki ezberler, ezberleri Kur'an'dır. Bundan başkasını söyleyenin heybe etmesi istenir, değilse yolu küfür yorul. Kim? İmam buhari? Şafii, İmam Şafii, delillere dayanarak itikad edecek şeyleri zikreder ve şöyle der. Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Kur'an onları bize getirmiştir ve Peygamber de onları ümmetine haber vermiştir. Ne istiyorsa, ona verin ya. ne istiyorsa verin ona, ne istiyorsa verin ona, ne istiyorsa verin ben devam ediyim şuna sorma. Evet kardeşim, akıllı bir adam Şafi, delillerine dayanılarak iyi edilecek şeyleri zikretmiş ve şöyle demiş: Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Kur'an onları bize getirmiş ve Peygamber de onları ümmetine tas tamam haber vermiştir. Allah'ın yarattıklarından hiç kimse delile karşı koyamaz arkadaşlar. Delil karşısında duramaz. İmam Şafii bir takım açıklamalarda bulunduktan sonra sözü şuraya getirdi. Mesela dedi İmam Şafii Rahimallah. Yüce Allah her şeyi duyup işittiğini bize haber vermiştir. Hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. Sözüyle iki elinin bulunduğunu bize haber vermiştir. Kim? Allah. Allah söylüyor bunu. Gökler ve sağ elinde dürülmüştür sözü ya sağ elinin bulunduğunu haber vermiştir. Allah kullarına benzemediği yerde böyledir ha. Haşa biz Allah'ın kullara benzediğini söylemiyoruz. Rabbimizin bu vasıflarını, bu sıfatlarını kendisine yakışır şekilde, kendisinin bildiği gibi olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah söylüyor bunları, biz demiyoruz yani. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Onun yüce yüzünden başka her her şey Helak olacaktır. Onun güzel yüzünden başka her şey hala olacaktır. Ve yalnız Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır. Sözüyle yüzünün olduğuna iman ederiz diyor. İmam-ı Şafii Rahimallah. Yine e, şu hadise binaen Allah'ın ayağına iman ederiz. Rab ayağını üzerine koyuncaya kadar cehennem dinmek bilmez. Hadis Buhari. Yine Müslim cennet bahsinde, Bukhari'de tevhid bahsinde, Müslim'de cennet bahsinde geçiyor. Allah mümin kuluna güler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda ölen hakkında şöyle buyurdu. O Allah şehidi gülerek karşılar, gülerek. Allah şehidi gülerek karşılar. Gülerek karşılıyor. Nesai, Nesai cihat ve İbn Hanbel de geçiyor. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği gibi her gece Allah dünya göğüne nüzul eder. Kendisinin bildiği gibi Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam dikkat edin sizin Rabbinizin gözü kör değildir. Yani Deccal ben ilahım diyecek ya. Ben ben ilahım. Ben ben Rabbim diyecek ya. Dikkat edin diyor. Sizin Rabbinizin gözü kör değildir. Oysa Deccal'in gözü kördür. Çünkü Peygamberim onun gözü, onun bir gözü kördür. Oysa Rabbinizin bir gözü kör değildir yani demiştir. Müminler mertablü gecede dolunay görükleri gibi Kıyamet günü Rablerini gözleriyle göreceklerdir. Peygamber Aleyhisselam şahid bunu bildirmiştir. Allah'ın parmağı vardır. Hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın parmaklarından ikisi arasında olmasın. İmam Şafii bütün bu hadislerin nakletti. Bu hadisler dışında daha nice hadis var ki sıhhah ve müsnetlerde rivayet edilmiş, ümmet tarafından güzel karşılanmış ve tasdik edilmişlerdir. Bu hadislerden bir kısmı şöyledir. Allah'tan daha gayret sahibi kimse yoktur. Yani buradaki gayretten maksat kıskançlık ama nasıl? Koldaki gibi değil. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendisine gelen bir sahne söyledi. Ey Allah'ın ben kadının arasında iki baca arasında bir adamı göreceğim de dört şahit getirmekle mi uğraşacağım? Direkt kılıcımı çeker onu orada helak ederim. Öldürürüm dedi. Peygamber Aleyhisselam gülümsedi ve dedi ki bu hususta Allah'ın Resulü senden daha kıskançtır. Allah ise bizden daha kıskançtır. Arkadaşlar Rabbin gayreti, kıskançlığı, delili çoktur. Mesela, o kadın kullarının kapanmasını emretti, bir. O, ortaktan kendini münezzeh kıldı, iki. O, kullarının kalbinde kendisinden başka bir sevgiyi haram kıldı, üç. Bunun varası nedir? Allah için sevilir, Allah için buğz edilir yani. Yoksa, yani sadece Allah sevdir, başka hiçbir şey sevilmez değil. Allah'ın Allah ve Allah'ın sevdikleri sevilir. Ve sev, sevilen de Allah için sevilir manasında. Mesela e, Sa'd isimli bu sahabe, Sa'd'ın bu gayretine şaşıyor musun? Sa'd bin Ebubekaz, Sa'd bin Muaz'dır bu. Sa'd'ın bu kıskançına şaşırıyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki ben ondan daha kıskancım ve Allah'tan muhakkak bizden, benden daha e, gayret sahibi, daha kıskançtır dedi. Hadis Bukhari'de ve Müslüm'de muttefekun aleyhi olarak ah gelmiş. Allah'tan çok kendisinin Ölmesini seven yoktur dedi Peygamber Aleyhisselam. Allah'tan daha çok kendisinin ölmesini seven biri yoktur. Allah'tan daha çok kıskanç olan da yoktur. Bu sebepledir ki o gizli ve açık kötülükleri yasaklamıştır. Gizli ve açık yaptığı kötülüğü yasaklamıştır. Allah'ın eli doludur dedi Peygamber Aleyhisselam. Diğer elin, diğer elin, elinde mizan vardır ve o mizan bir aşağı iner bir yukarı kalkar. Kıyamet günü Allah yerleri kabzeder ve gökler sağ elindedir. Yerler avucunda, gökler sağ elindedir. Sonra şöyle buyurur. Enel melik, ben melikim. Nerede yüzünün melikleri? Eynemulukul ard. Enel melik, eynemulukul ard. Allah'ın avuçlarıyla üç avuç hadisi meşhurdur. Allah Adem'i yarattığında sırtını sağ el ile sıvazladı hadisi Bukhari'de geçer ve muvattada geçer. İmam Halik'in muvattasına geçer. Ebu Rezzin hadisine dikkat edin. Ahmet bin Hanbel'de geçen muadis. Dedim ki, Amin. Ya Resulallah, Rabbimizle karşılaştığımızda Rabbimiz bize ne yapacak? Şöyle cevap verdi. Her yanınız kendisince görülür olarak ona arz edileceksiniz. Yani o sizin her yanınızı görür vaziyette ona arz edeceksiniz. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Rabbin eliyle sudan bir avuç alacak ve size doğru saçacak. Hayatıma yemin ederim ki o sudan her birinizin yüzüne damla hayır, düşecektir. Hayır. Buyurdu. Cehennemden çıkardığı avuç hadisi Bukhari ve Müslim muttefakun aleyh asla hayır istemeyen topluluktur. Ve onlar kömüre dönmüşlerdir. Allah onları hayat nehri denilen nehirlerden birine atar. Bukhari ve Rabbimi en güzel suret üzere gördüm. Lakin bu hadis kaynaklarda bulunamadı. Diyor i̇bn evet. Teymi'ye Sizden biriniz Rabbine o kadar yaklaşır ki dağarcığını üzerine kor. Bukhari ve Müslüm. Sizden hiç kimse yoktur ki arada bir tercüman olmadığı halde Rabbi onunla konuşmasın. Yine Rabbimiz kıyamet gününde gülüyor olarak bize tecelli edecektir yani müminlere. İsim ve sıfatlarla ilgili hadisler, mühavetler. Daha niceledi. Bakın arkadaşlar bu gibi konular bu gibi konularda ister bizi ürkütmüş olsun ister olmasın ister ulaşmamış olsun daha nice hadis vardır. Ürkütmüş olabilir insanların. Ya ne diyor bu adam? Ne, neler söylüyor Allah hakkında? Böyle şey mi olur? Ürkütmüş olabilir. Lakin bunları biz söylemiyoruz. Bunları Allah ve Resulü söylüyor. Şimdi bu hadislerde hem, hem de sıfatlarda bu ilgili ayetlerde anlatılan hepsine iman ederiz arkadaşlar. İman ederiz. Onları tahrif etmeden, bakın tahrif etmeden, tahrife yönelmeden, nasıllığı üzerinde durmadan arkadaşlar, kabul ederiz. Onları akıllara hamletmediğimiz gibi yaratılmıştan sıfatlarına benzetmeyiz. Bakın akıl, akılla onları çözmek istemediğimiz gibi herhangi bir mahluka da benzetmeyiz. Arkadaşlar, onlar hakkında herhangi bir fikir yürütme yönüne, düşünce yürütme yönüne gitmeyiz. Onlara ne bir ilavede bulunur, ne de onlardan bir eksiltme yaparız. Aksine onlara iman ederiz ve geldiği gibi kabul ederiz. Selefi-salihin, ashab ı kiramın yaptığı gibi ilmini alim olana, Allah'a, her şeyin alimi olana bırakırız. İshak'ın da dediği gibi Allah'ın kendisini ya da peygamberin onu vasıpladığı hiçbir sıfatı ne sözümüz ne de kalbimizle reddederiz. Müslüman Allah'ın kendisini vasıplandırdığı her sıfatın hem gelene yok gö ayrıca gönderilmiş peygamber de olsa, mukarrab melek de olsa ancak Allah'ın o sıfatı kendisini kendisine tanıttığı isimle biliyor ve tanıttığı şekilde anlıyor. Öyleyse insan o idrak etmesine gelince hiç kimsenin idrak etmesine imkan yoktur. Şimdi şu ara kadar esma ve sıfat üzerindeki konuşmalarımızda anlaşılmayan bir nokta varsa bunu bildirin. Bir sorunuz varsa alayım. Malik, İmam Malik, İmam Evza'i, İmam Süfyan, İmam Reis ve İmam Ahmet bin Hanbel'in de görüşlerini nakletmiştik. Ve onların rü'yet ve nuzul ile inme ile ilgili hadisler hakkında rivayet ettikleri gibi onları kabul edin dediklerini de belirttik. Yine Ebu Hanife'nin talebesi bakın. Muhammed İbni El Hasan. Allah'ın dünya göğüne ineceğine dair hadislerle benzerleri hakkında bu hadisleri güvenilir râbiler naklettiler. Biz de onları rivayet eder, onlara inanır, onları tefsir etmeyiz. Akıl ve e, ak, nakil, gelen nakilleri akla vurmayız. Akılla, açıklama yoluna gitmeyiz. Geldiği gibi kabul eder. ilmini bilgisini Allah'a havale ederiz. Arkadaşlar, kelam hastalığı bu ümmette peyde olduğu zaman, bütün bu işler karıştı. Kelam hastalığı, bütün mesele bu. Yani kelam ne demektir biliyor musunuz? Bir ilim olmadığı gibi konuşulmaması gereken noktaya konuşmak demektir. Yani konuşulmaması gereken yerde konuşmaktır. Kelamcilerin yaptığı şey budur. Konuşulmaması gereken noktalarda konuştular. Hem de delile nakile dayanmadan akılla konuştular. Tevvil denilen şey, sahih olan tevil dışında Allah Resulümüze öğrettiği, Allah Resulü'nün yapmış olduğu dışında ay, ay. kesinlikle kesinlikle tevil tevil asla fasit şatırlar kabul edilemez ve insanların aklıyla tevil yapması mümkün değildir. Mümkün değil bu kabul edilemez bir şeydir. Biz Allah varlığının tevil yaptığı yerde dururuz. Onun dışında kendi aklımızla tevil ama keramciler durmadılar arkadaşlar. Çok garip bir şey var diyor. Şu kelamcılara karşı sıfatlarla ilgili ayet ve hadisler delil olarak getirildiği zaman hambeliler diyor şöyle şöyle demişlerdir diyorlar. Yani işi Hanbelilere dayandırıyorlar. Yani sanki bu iş Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu bir iş değil de Hanbelilerin ortaya koymuş olduğu bir işmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve böylece kendi batıl görüşlerini de bu manada ravaç bulmasını sağlıyorlar. Oysa Hanbeliler Selefin peşinden gitmiş, yollarını takip etmiş ve takındıkları tavırları takılmışlardır. Peki ya diğerleri kimi takip etmiş, kimin peşinden gitmişler? Kimi? Bakın, kelamcıların kitaplarına bakın. Aristo, ondan sonra e, Farabi, ondan sonra i̇bn Sina ve bunun gibi daha nice Eflatun, Allah razı olsun Maydani Bey'den, gibi adamların peşine takılmışlar. Kimisi, sözüm ola İslam dünyasında büyük ve Müslüman alimler olarak kabul edilen felsefeciler. Kimisi de Yunan dünyasından, Aristo ve Aflatun gibi adamlar. Bu zındıkların ortaya koyduğu uslupla, usulle ortaya çıkınca Allah'ın isim ve sıfatları da inkar edilmeye, reddedilmeye, ondan tahrif edilmeye, fasit tevillerle tevil edilmeye başlandı. Kelam bir hastalık Vallahi kelama dalmayıncaya kadar bir insanın fıtratı Allah-u Teala'ya karşı son derece salimdir. Bakın bu usta size bir hadis söyleyeceğim. Bir kadın cariye, cariye yani kadın köle Peygamber Aleyhisselam'a getirildi. Peygamber Aleyhisselam'ın ona sorduğu bu soru çok ilginçtir. Nedir o? Nedir, nedir? Peygamber Aleyhisselam adama evet. Ey ne Allah. Allah nerededir dedi. Allah nerededir? Bakın çok ilginç. Bukhari, sahih. Evet, kadın dedi ki Fis-sema, semadadır dedi, semadadır, göktedir yani, yukarıdadır, üsttedir, göktedir. Men ana dedi, ente rasulillah dedi, sen allaha rasulü sorum. dedi bu kadın mümindir, müminden köle olmaz, onu hemen azat edin. Asla muzdarip değil, Sahih-i geçiyor arkadaşlar, Sahih-i yani Bukhari'nin sahihinde geçen açık bir nastır yani. Ve bu hususta hiçbir sahabi tevil yapmamıştır yani. Fakat gel gör ki sonrakiler tevil diye bir şey çıkardılar. Bakın makbul tevilden bahsetmiyorum. Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu. Kur'an ve sünnetin nasları dafındaki tevilden bahsetmiyorum. İnsanların nakle akılla getirdiği teviller var ya, o gelen nakillere, o ge gelen naslara, açık ve sarih olan naslara akılla, mantıkla getirdikleri tevil reddedilen tevildir. Bu nevi sözlerde ilim ehine onlarla hitap edilecek hücret ve delil yoktur. Arkadaşlar, Şeyh Hristiyan diyor ki söverek, küfrederek, hakaret ederek, iterek, kabalık ederek, tehdit ederek cevap vermek herkesin yapabileceği bir iştir. Herkesin yapabileceği bir davranıştır. Yani herhangi bir yoldan çıkmış bir adamla karşılaşıldığında, onunla tartışıldığında... O ne kadar tartışmaya açıksa da sen böyle yapma diyor. Sen tartışma. Çünkü tartışmada da kabarır ve hakta uzaklaşılır. Sövmek, tehdit etmek, itmek, hakaret etmek, aşağılamak, ayıplamak, alay etmek dost doğru yönlendirin tavrı ve uslubu değildir. Çünkü bizim peygamberimiz böyle biri değildir. Ama kişi müşrik ya da el tartışıyor olsa bile Kendisinin hak üzere ve karşısındakilerin batıl üzere olduklarını ortaya koyacak delilleri ortaya koymakla sorumludur. Velev ki karşısındaki müşrik ya da ehli kitaptan biri olsun, belki bir ateist olsun fark etmez, sen ona en güzel ve en sakin şekilde hak üzere ve onların batıl üzere olduklarını ortaya koyacak, senin kendi hak üzere olduğunu, onların batıl üzere olduğunu koyacak delilleri ortaya koymakla sorumlusun. En güzel bir üslubla. Çünkü Allah-u Teala peygamberine hitap ederek dedi ki, ya Muhammed sen hikmetle güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. En güzel şekilde mücadele et onlarla. En güzel şekilde. Emirdir bu. Peygamberi şahısında tüm davetçilere bir emirdir. Yine kitap ancak en güzel şekilde mücadele edin dedi. Şimdi bu sözü söylene karşı olan kişi yani bu sözü ister Ebu'l-Ferayç veya bir başkası olsun. Rafiziler gibi bid'atle şöhret bulmuş karardan biri olsun. Reddetme makamında olduğundan diyor, delil getirmek ve lüzumsuz sözden kaçınmak durumunda. Yani evet sen kaba ve katı kalpli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderler. Önemli, çok önemli arkadaşlar. Bakın İmam İbni Teymiye'nin, Rahim bu konuda davet uslu, uslubundan birkaç şey söylemesine çok dikkat edin. Çünkü neden biliyor musunuz? Konu çok hassas olduğu için bu konu üzerinde tartışmalar çok korkunç olur. Çünkü mesele Allah'ın sıfatlarıdır, isimleridir. Bu konuda Müslümanlar son derece e, titizdirler. Bu titizlikten ötürü e, tartışmanın çıkmaması çok zordur. O açıdan İmam İb-i sakın sakın siz böyle bir kabarılığın ve katılığın içerisine girip de İticici ve hakaret edici, saygısız bir tavır içine girmeyin. Aksi takdirde sorumluluğunuz büyüktür. Çünkü insanların Hatta karşı cephe almasına sebep olursunuz. Bunun da hesabı çok ağırdır diyor. Allah sığmırız böyle bir şeyine. Tebliğ ve davetini yapamıyorsan o zaman o sahada bulunma. Ne yatkınsın. Eğer çok şiddetli ve sert bir adamsan senin yerin bellidir aslında. Davetler canlı sayılır kaldık Kaldı ki diyor karşı çıktığı kimselerin hem usul hem furu da kendisinden daha alim oldukları herkese müsallandır yani ortadadır yani. Yani bu adamlar usul ve furu da daha ilerledir. Bununla birlikte diyor iddialarında da onları reddederken de ne nakli ne de akli bir delil getire, yani getiremiyorlar. Yani bu adamlara nakli ve akli bir delil getirmeleri mümkün değil yani onların bize böyle bir delil getirmeleri. Çünkü kelam çoğunun, çoğunun bile karşılaştığı ve karşı çıktığı bazı kelamcıların görüşlerini taklit ediyorlar. Taklit. Bugün öyle, öyle insanlar var. Yani adam savunduğu şeyin bile delillerini bilmiyor. Nereden aldığını bilmiyor. İşte bir yerlerden duymuş. Bakın bu kelamızların akli hüccet dedikleri bir sapsata var. Akli hüccet. Nasıl oluyorsa naklin karşısına akli hüccet diye bir şey koymuşlar. Yani Allah Allah Resulü bir şah onlar da bu hükmü akıllarıyla inceli, ya reddedecekler ya kabul edecekler ve de başka bir şeye yorumlayacaklar. Oysa ki bu ileri sürdükleri, aklı yüce şey körü körüne birilerinin peşinden gitmektir yani. İşte bazı felsefeciler, az önce Ertuğrul, işte Aristo gibi adamları örnek gösterdi. Bunun gibi adamlardan etkilenerek farklı felsefelerle e, birilerinin peşinden körü körüne gitmek. Kim aklı bir delil getirmek sizin akli delillere dağınıyorum iddiasını ileri sürebilir ki bakın eğer bu böyle değilse rafzilerin masumu ile Sufiyenin rausi gibi insanların meçhul eser havale etmiş oluruz diyor yani rafziler ne diyorlar masum İmamlar masumdur imamlar masumdur diyor sufya ne diyor abdul kadir yani rahi yani gavs güya gavs nedir? Her zaman, her yerde yardım etmeye yetkisindedir, gücündedir diyorlar. Bu tip böyle meçhul, hiçbir şeye dayanmayan esrar ve gizliliklerle insanları vasılandırmışlar. Oysa ki ne Abdülkadir geleni, Rahimullahi yaşarken böyle bir şeyi müdafaa ettiği, savundu, söyledi, ne de rafizlerin masum ilan ettiği, o Hazreti Ali sonundan gelen imamlar. Rahmetullahi aleyhi. Bakın, bu gibilere hitap edilip konuşulamaz şeklindeki iddialarına gelince onlara şöyle denilir. Allah peygamberleri bütün insanları dinle davet etsinler diye göndermiştir. O halde geriye Allah'ın insanlarla konuşmasını istemediği kim kalıyor? Senin ve başkalarının tanıdığı nice fazilet sahibi insanlar var. Bunların hangisi bu durumdadır? İnanıyorum ki kafası çalışmaz, beyinsiz biri bile bu iddiacının ileri sürdüklerine cevap vermekten aciz değildir. Yani. <gülüyor> Diyorlar ki, yine en üstüne camat üzerinde yürüyenlere, bu sapık beynliler. Bunlar diyor, aklı bir tarafa atıp onu hiç hasaba katmıyorlar. Biz onlara şöyle deriz, akla karşı koymak, ya ikrar ettiklerini ikrar ederken ya da bu gibi hususları kabul ettikleri halde Allah hakkında maddi orhanları reddederken içinden düşükleri çelişki esasına söz konusu olur. Yani akla karşı koymak Arkadaşlar sizden bir ricam var Sahih-i Bukhari'de geçen Eyni Allah cariye hadisi, meşhur cariye hadisini numarasıyla beraber yazabilecek bir arkadaşımız var mı? Böyle bir ilikte bulunsa çok sevinirim. Sahih Bukhari'de geçtiğini ben gördüm. Bunu biriniz internetten bir, bir şekilde bir yerden alabilirsiniz numarasıyla beraber. Sahih Bukhari'de geçen cariye hadisi var ya, eyni Allah, Allah nerededir? Allah göktedir dedi. Ben kimim? Allah. Sen Rasulullah'sın dediği o da müminsin. Anladınız mı bunu? Onu böyle numarasıyla beraber Bukhari'de, Sahih Bukhari'de geçen numarasıyla beraber yazarsanız çok sevinirim inşallah. Allah razı olsun şimdiden. Bu hadis Müslim'de mi geçiyor? Bukhari'de geçmediğine emin misin? Ben buharide iki gözümle gördüm yalnız ya. Sübhanallah. Doğru karıştırmış olabilirim. Karıştırmış olabilirim. Müslim. Sa'i üstünde geçiyor. Tamam. Tamam böylece bu karıştırma düzeltmiş olur. Ben Sa'i olduğunu biliyorum ya. Bukhari diye biliyorum. Benim aklıma Buhari diye kalmış. Demek ki Müslim'miş ha. Bukhari de Müslim mi demiş? E o zaman buharide geçen bir versiyon da var ya. Demek ki Mukhara'nın üstüne geçiyor. Allah için onu bir bulup yazarsanız çok sevinirim ya. Numarası ile beraber. Biz onlara göre güya aklı bir tarafa atmışız. Biz aklı bir tarafa atmadık. Lakin şu bir gerçektir ki Allah razı olsun kardeşlerine. Allah razı olsun. Hadisi verdiğin için. Böylece bu karışım düzeltilmiş oluyor. İmam Müslüm'ün sahihinde geçiyor. Ahmetül Amel müslahinde geçiyor. Böyle aklımıza tutmuş olalım. Karıştı olmuş. Onlar diyorlar ki akıl Baba. diğer salaf-i salihine uyan insanlar demişler ki akıl Baba. tamamen bir tarafa atılması gereken ve hiç hasaba katılmaması gereken bir şeydir. Oysa biz diyoruz ki siz nakli tamamen bir tarafa atıp, aklı kendinize delil olarak yeterli gördünüz, aklı. Ha. O zaman aslında bize yaptığı suçlamanın tersini kendileri için ispat etmiş oluyorlar bu durumda. yapıh tayfaların en büyük özelliği Allah ve Resulümden gelen delillere yani nakile, akılla yanaşmalarıdır. Onlar sahabe kavlini bir tarafa bırakırlar ve bunun üzerinde sahabenin gittiği yolu bir tarafa bırakarak kendi kendilerine ait bir yol ve usluk ortaya koyarak naslara kendi akıllarıyla yakışırlar ki işte bu fesat başladı yani. Sahih Bukhari'de gökte bulunan Allah'ın emini olduğum halde bana güvenmez misiniz dedi Allah, Allah Resulü Aziz ve Senem. Gökte bulunan Allah'ın emini olduğum halde bana güvenmez misiniz? Bukhari ve Müslüm müttefakın aleyh bi'adis. Allah razı olsun Zeyra'yı. Evet. ki bütün bunlara bütün bunlardan sonra bütün bunlardan sonra onları bu sapıklıklara ve bu sapıklıklar üzerinde ısrar etmeye götüren şey nedir arkadaşlar çok sakattir. Kim olursa olsun biz kabir sahibinden başka yani kim sallallahu aleyhi ve sellemden başkasını temize çıkarmayız arkadaşlar. Yanlış da yapabilir, doğruya da isabet edilebilir. Ben yok var varmış olarak. Bakın arkadaşlar, şu söyleyeceğimi, lütfen iyi kulak verin. İmam Şeyh Risalüm Efendimiz rahmetullahi aleyh bunun Rafu'l-Mela' isimli şeyinde söylüyor, kitabında söylüyor. Yani alimlerin Rafu'l-Mela' alim-i e'lâm yani alimlerin eee Alimlerden Kötülenmeyi ve Kınamayı Kaldırma isimli eseri. Alimleri kötülememek, onları kınamamak gerektiğine dair bir, bir eser yazmış. Burada çok önemli bir olay var. Önemli bir olay var arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir usul. Öncelikle Nebi selamla uymak farzdır. Biz bunu biliyoruz. Onun dışındakilerin sözü alınır da atılır da. Peki şimdi imamlar sahih bir hadise ters bir hüküm vermişse nasıl düşüneceğiz? Mutlaka geçerli bir mazeretleri vardır din dahilinde. Geçerli din usulüne geçerli dinin usulleri içerisinde geçerli bir mazeretleri vardır. Mesela birincisi şu bir Aleyhisselam'ın o sözü söylediğine inanmaması. Mesela gelen rivayeti ne yapmış? Gelen rivayeti doğru kabul etmemiş. Zayıf ya da e, ehad hadise görmemiş. Tam bir sahihlikle kabul etmemiş. Ve o hadiste bir maraz bulmuş. Kendi usulüyle. Bu bir. Yani o. O sözü, Peygamber sözü olduğuna inanmaması. Onu ya zayıf görmüş, ya farklı bir, şey, bir şekilde, uydurma görmüş, başka bir şekilde görmüş. İki, o sözün sahih olduğuna inanmış, lakin o sözle kastettiği bu değildir. Şöyledir demiş, iştihat yaparken, bakın, çok dikkat edin. Hayır, hayır. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi imamlar, müştehit imamlar bir hüküm verdikleri zaman eğer sahih hadise ters bir hüküm vermişlerse, sahih hadise ters bir hüküm vermişlerse bu olabiliyor. Bundan ötürü muhakkak geçerli bir mazeretleri vardır. Evet konumuz Ahad hadis değil yalnız. Ahad hadis bir sahabeden gelmiş olduğu kesin olan hadistir. Ama kesinlikle bu Ahad hadisin garip olanıdır yani garip olan Ahad hadis kendi içinde Üçü ayrılır arkadaşlar. Meşhur hadis, hadis olup ben meşhur. Meşhur dedik derken, yani bu bizim anladığımız manada meşhur değil. Anladığımız manada meşhur değil. Birçok yoldan gelmiş olan, birçok sahih yoldan gelmiş olan hadis, meşhur hadis hadis kesinlikle alınır ve kabul edilir. Evet kesinlikle alınır ve kabul edilir. Bu böyledir yani. Hem şeyde, akidede hem de fıkıhta. Mürsel, meşhur ve garip olmak üzere üçer Eğer bilgimde yanlış değilsem. Bu da tabii hadis-i ilgili bir, bir nokta. Evet. Ehad hadisi kesinlikle evet evet e, usullere geçmeyelim. Doğru diyorsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar anlaşıldı mı bu? Mazeretleri vardır. Nebi bunu uzun sözü söylediğine inanmaması. Yani o hadis üzerinde bir maraz olduğunu, bir sakınca olduğunu görmesi imamın. Bu manada o hadisi kabul etmemesi, ravisinde bir sakatlık görmesi, iki bu sözler kastettiği bu değildir demiş. Mesela o farklı anlamış o hadisin o imam, müşte itimam. kendisinde olan bir bilgiyle bunun mensuh yani nasıl edilmiş olduğunu söylemesi. Evet. Bana 10 dakika daha verin inşallah. 10 dakika. Sizin on dakikanızı daha alacağım. On dakikanızı daha alacağım şu Bazen bir hadis müşteide uğraşmamıştır. E uğraşmayınca ya bir ayetin zahiriyle, ya başka bir hadisle, ya kıyasla bunlara göre hüküm veririz. Şimdi bu hüküm bazen ulaşmamış olan hadise ters düşebilir. Çünkü hadis ulaşmamış. Ne demiştir e, dört imam? Dört müşteri imam? Bizim görüşümüzün hadise ters olduğunu görürseniz bizim görüşümüzü duvara çarpın, hadise tutun, Sadı hadise tutun. Şimdi bazı sahabelerde görünen hadise zıtlık buradan geliyor. Mesela dün akşam da konuştuk. Meğerse kardeş de bir şey, biraz açıklamada bulunmuştu. Bazen sahabede de bu durum vuku bulmuş. Onun için sahabenin üzerinde icma ettiği bir meselede ya birçok sahabenin üzerinde buluştuğu bir meselede bizim onu inkar etmemize bir yol yok. Lakin bazen e, sahabelerden bazıları bazı noktalarda yanlışa düşmüş olabiliyorlar. Tasti olarak değil ama bilmediklerinden. Çünkü bu ümmette hiç kimseye Nebi Aleyhisselam'ın bütün hadislerini bilmek nasip olmamıştır arkadaşlar. Hiçbir sahabeye de nasip olmamış bütün hadislerini. Peygamber Aleyhisselam bir söz söylerdi, bir tatva verirdi, hüküm verirdi mesela, bir iş yapardı. O sırada beraber olanlar bunu görürlerdi, işittirdiler. Fakat orada olmayanlar bunu göremezler, işitemezlerdi. Bu seferde bunu olurdu? bu hadis onda olmazdı. O görüp işitenler sonradan ne yapıyorlardı? Başkalarına uğraştırıyorlardı. E şimdi ashab vesaireden gelen alimler ilimlerinin çokluğuyla, sağlamlığıyla diğerlerine üstün oluyorlardı. Biz bunu biliyoruz. İlmi üstün olan diğerlerine üstün oluyor. Ancak bütün hadisleri ben kendimde topladım demek mümkün değildir. Hiçbir alim bunu söylememiş, birisi ara bunu söylememiştir. Yani. Bütün hadisler bendedir. Yok, mümkün değil. Mesela dört halifeye bakalım. Hz. Abu Bekir radıyallahu anh ne seferde, ne hazırda, yani ne sefere çıktığında, ne kendi evindeyken ondan hiç ayrılmamıştır Peygamberimizden. Ama bazı konulara vakıf değildi. Hatta Nebi Aleyhisselatu vesselam'ın Ebu Bekir ve Ömer olan Ömerle olan beraberliğinin fazlalığını şu hadisten öğreniyoruz. Bakın, ben Ebu Bekir ve Ömer çıktık. Ben, Ebu Bekir ve Ömer girdik. Ben, Ebu Bekir ve Ömer yürüdük. Peygamber böyle konuşur. Çoğu zaman. Evet. Bu Hazreti Ebu Allah'tan korkusundan ötürü olduğu söylenir. Hazreti Ebu e büyük annenin mirası sorulmuş. Bakın arkadaşlar, miras. Büyük annenin mirası. Şöyle demiş, Allah'ın kitabında sana bir şey yok, sünnette de bir şey görmedim, bilmiyorum dedi. Bak Allah'ın kitabına baktın, bir şey göremedim. Sünnette de bir şey göremedim, bilmiyorum fakat başkalarına soralım bu durumu dedi. Durum, diğer ashab'a sorulmuş. büyük annece altıda bir hisse verdiğini ifade etti dediler. Nerede? Ebu Davud, Tirmizi ve Mürsel olarak gelmiş. Ama baktığımız zaman ilim konusunda Muğre bin Şube Muhammed bin Mesleme Raşid halifeler gibi değildir. Ama bu mesele onlar tarafından bilindi Hazreti Mümkün tarafından bilinmedi. Yani bazen bir sahabe bir şeyi hadis olarak bilirdi. Bir başka sahabe isterse bu Raşid halifelerden biri olsun bilmeyebilirdi. Hazreti Ömer'in e, izinle bir eve girmek ve iş yerine girmekle ilgili sünnetini Ebu Musa'dan öğrendiğini biliyoruz. Bakın bu sünneti Ebu Musa'dan öğreniyor. Bir gün e, Ebu Musa radıyallahu an Ebu Musa r.a.şarim, ee, Hazreti Ömer'in e, kapısına dayanıyor kapıyı çalıyor üç defa sonra e, cevap verilmeyince dönüp gidiyor Hazreti Ömer de onu çağırtıyor diyor ki niye böyle bir şey yaptın diyor yani biraz daha sabretsin ya ben kapıyı açardım diyor e, diyor ki ya Amer, diyor ben peygamayı açamdan işittim ki diyor üç defa kapıyı yani çalın eğer size izin verilmezse dönüp gidin Diyor ya Aba Musa diyor eğer sen bu hadisini diyor bana ispat etmezsen diyor benden çekeceğim var diyor Hazreti Ömer. E bu Musa da rengi benziyormuş bir şekilde Mescidin abediye geliyor diyor ki beni Ömer'den kurtarın. Vallahi e, ben Ömer'in te tehdidiyle karşı karşıyayım. Sahabeler de geliyor ve orada bazı sahiler bunu şahitlik ettiğini söylüyorlar. O zaman Hazretü Ömer dediğimiz anda, Ebû Musa'ı amma işte karşıyor ve onu kabul ediyor. Bu aziz Ömer'in ne kadar temkinli olduğunu gösterir. Bütün bunlar ama size Ömer'in bu konuyu bilmemesi, Ebû Musa'nın Ebû Musa'nın aşarı'nın rah bilmesi, Rabbı Allah'ın bilmesi, Hazretü Ömer'in Ebû Musa'dan daha e, ilimde daha geri olduğunu göstermez. Oysa ki bizler şu Ömer Ebû Musa'nın daha alim diyen. Yani. Yine Ömer radiyallahu anh, maktulün diyetinin akileye ait olduğunu, yani baba tarafından akraba olarak verilmesi inancını taşırken Nebi Aleyhisselam'ın valilerinden olan Bechak bin Sübyan, ona şöyle bir mektup yazmış. Nebi Aleyhisselam, eşet ed-dababinin demiş eşini, kocasının diyetine varis kıldı. Ee, bu sahibi ahis, Ahmet Ebu Davut ve e geçiyor. Hz. Ömer bunu duymasaydık başka türlü hükmederdik diyerek hemen kendi hükmünden vazgeçti mesela Daha birçok örnek var. Bir tane daha okuyalım. Hz. Ömer ve İbni Abbas'ın namazın vekatlarına şüphe eden ne yapara sünneten bir şey bulamaması mesela i̇bn Abbas bile sünnette bir şey bırakmıyor. Yani ne yapar? Ne yapar? Namazına hareket alıyor. Şüpheye düşen ne yapar? Abdurrahman İbn-i Avf imdatlarına yetişti. Şüpheyi atar. Kesin olduğuna karanat getirdiği tarafı alır. Ona bina eder. Namazını tamamlar. Müslim Ahmet Ebu Davud'a geçiyor. Bunu Abdurrahman İbn-i Af rivayet ediyor. Ve Hazreti Ömer ile İbn-i Abbas'a bunu onlar rahatladılar. Evet arkadaşlar, şimdi durum bu. Bizler selamli sahiden yolundayız, Allah'ın izniyle. Bizler önce nakil deriz. Allah Varsülünden gelenleri kabul ederiz. Akl bizim için naklin önünde değildir. Biz bundan bunu söylemekten Allah'a sığınırız. Nakillere, sahih maslara, açık maslara, açık delillere, asla akılla yön vermeyiz, akıl, akılla onları açıklamaya kalkışmayız. Aksi taktika, Allah korusun, bir buçuk milyar Müslüman varsa fazla, bir buçuk milyar çeşit akıl var demektir ki, bir buçuk milyar çeşit görüş ortaya çıkarır. Öyleyse bu durumda nasıl kurtulacağız? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine ve onları en güzel şekilde yaşayıp ortaya koyan Hehehehe <gülüyor> Sahabeye bir buçuk milyar Değil mi abisi? Ne kadar? <gülüyor> ne kadar, ne kadar peki? Allah'ı da fazla söyleyesin yani, az, az söylemeden Ya ne bileyim yani ben milletin söylediğini söylüyorum, Allah bilir tabi sayılar <gülüyor> Bir buçuk milyar deyip duruyorlar, herkesin ağzında Ya ben diyorum azdır az daha fazladır da biz bilmiyoruz. İşte diyenler öyle diyor diyelim yani. <gülüyor> Valla Şimdi arkadaşlar, yani bir yiğit kardeşimiz çıksa da, yani bu akşam ne anladık? Yani ne anladık? Yani bu akşam ne anladık? Bize ne kaldı? Yani böyle bir özetlese. Yani ben mikrofonu versem şöyle bir özetlese ne kadar güzel olur yani. Yani kardeşim vallahi ben seni başından sonuna kadar dinledim, ben şunu şunu anladım, bu böyle olmalıdır ve şu şekilde açıklanmalıdır, şöyle anlaşılmalıdır diye bu meseleyi bize açıklasın bu akşamki dersimizin şöyle bir sağlamasını yapsın bize. Yok mu orada bir yiğit kardeşimize? ya? Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz için. Allah'ımdan dilerim faydalı oluyoruzdur. Allah'ımdan dilerim hayırlı bir şeylere sebep oluyoruz, vesile oluyoruzdur. Rabbim bizleri daima hayır üzere bulundursun. Hidayet ve istikametten ayırmasın. Cennet-ül Firdevsine Dahil eylesin. Peygamberlerle, Sıddıklar, Şehid ve Salihlerle Arkadaş eylesin. Bizleri yeryüzüne doğru, doğru davetçilerden Ve Allah yolunda hakkıyla mücadele edenlerden kılsın. Kendi Kendisine En güzel kullarından Birer kul eylesin bizleri. Rabbim kalplerimizdeki imanı artırsın. Rabbim kendisiyle beraber olma Şevkini tattırsın. Ona kavuşmanın şevkini kalplerimize bıraksın. Biz bütün peygamberlerin, bütün salihlerin Allah'a yapmış olduğu bütün hayırlı şeyleri Allah'tan istiyor ve bu hayırlar üzerinden sebat edip razı olmayı diliyoruz. Biz bütün peygamberlerin ve salihlerin Allah'a sığındığı her türlü kötülükten, her türlü şerden de Allah'a sığınıyoruz. Bunları onları muhafaza edip bize muhafaza etmesini diliyoruz. Allah bizleri ismi alındığı vakit kalbi titreyen o muhbit kullarından eylesin. Amin. Allah bizleri o muhlis ve muhsin olanlarından eylesin. Alim, ilmiyle alim olan kullarından eylesin. Amil olan, ilmiyle amil olan alim kullarından eylesin. Bizleri devamlı araştıran, okuyan, anlatan, davet eden, bu yolda asla yılmayan, Kınayıcının kınabasından sakınmayan kullarından eylesin. Kendisine karşı samimi, sadık olan kullarından eylesin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kafirlerin, münafıkların, zalimlerin bize verecekleri her türlü şerden, kötülükten ve fitneden Allah'a sığınırız. Bu her başımıza geldiği zaman da Rabbimiz kalplerimizi dini üzere sabit kılsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Allah'a hamdolsun. Gökler ve yer doğrusu Allah'a hamdolsun. Kendisinin nefsi razı oluncaya kadar Allah'a hamdolsun, olsun. Onun şanına yakışır şekilde ona hamdolsun. olsun. Yine Allah'ın razı olduğu şekilde Peygamber Aleyhisselatü salat ve selam olsun. Onun aline, ashabına salat ve selam olsun. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun ve sizlerin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. İnşallah Rabbim nasip ederse yarın Yine saat bir, bir buçuk gibi rikat dersimiz var, Rikat, Rikkat'tan kastım ne? Kalplerin haşyet duyması, kalplerin takvayla dolması, gözlerin yaşarması... ...Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve onun korkusu ve sevgisiyle bezenmekle ilgili de... Yarın saat bir, bir buçuk gibi, ben yine pisi başında bu dersleri vermeye e, gayret edeceğim. Bugünkü de çok güzeldi, katılanlar bilirler. Yarın tekrar katılmazı tavsiye ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamun aleyküm ve rahmatullahi ve barakatun. Saat bir bir buçuk sıraları, bir bir buçuk sıraları. Öğlenin. İş başında olun, biraz dinlesen açık olsun. Bir taraftan dinlerken, bir taraftan bir taraftan işinizle meşgul olursunuz inşallah. Evet. Allah'a emanet olun. Fi amin